Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiru ve naûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve seyyiât amâlinâ Men yehtedillellahu fela mudille leh ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve resûlüh Emmâ ba'd Fe inne'steqal hadîs kitâbullâh ve hayral hediyehidü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, ve şerral umur muhtesatuhâ, ve kulle muhtesetin bid'â, ve kulle bid'atin zalâle, ve kulle zalâletin timnâr. Bizden olmayanlar kitabın şerhinde, geçtiğimiz hafta fitnelerde savaşmak e, babını işliyorduk. Oradan devam edeceğiz inşallah. Taberani, Mucemül Kebir'de ve Müsnedü Şami'inde, Beyhaki, Sünnen'inde ve Şuab-ül İman'da, İbni Bişram Emalis'inde, İbn Ebi Es-Sünne'de, Miktam bin Madikerb radiyallahu Anten şöyle rivayet ediyorlar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, ''Ne olursa olsun idarecilerinize itaat edin. Benim getirdiklerime uygun bir şey emrederlerse, onlar bunun sevabını alırlar. Siz de onlara itaatin sevabını alırsınız.'' ''Size benim getirmediğim bir şey emrederlerse, bunun vebali onlara olur. Siz de ondan beri olursunuz.'' Zira sizler Allah ile karşılaştığınızda, ''Rabbimiz zulüm yok.'' dersiniz. Onlar da zulüm yok derler. Yani bu yöneticiler de zulüm yok derler. ''Siz Rabbimiz bize rasuller gönderdin, senin izninle onlara itaat ettik. Üzerimize halifeler getirdin, senin izninle onlara itaat ettik. Üzerimize idareciler getirdin, senin için onlara da itaat ettik.'' dersiniz. O da şöyle buyurur, doğru söylüyorsunuz, bunun vebali onlaradır, siz ondan beriysiniz. Bunu Şeyh Erbani, İbn-i Ebi es kitabını takdir ederken, Zillal-ül eserinde sayıh olduğunu söylüyor. Burada, yani bu hadiste halifelerden sonra idarecilerin zikredilmesi, yani e, halifelik, İslam'da arzulanan halifelik şeklindeki yönetimden başka türlü olan yöneticilerin, durumunu da açıkça ifade ediyor İbn-i Teymi'ye er Rahimullah fitne ve savaşlarda geçenleri bilmenin dini hakikatlerden olmadığını açıklamış ve Ebu Hurey radiyallahu anh'ın Resulullah sallallahu Aleyhi ve sellemden iki kat dolusu ilim ezberledim birini aranızda yaydım şayet diğerini de yayarsam gırtlağımı kesersiniz sözünü zikrettikten sonra şöyle demiştir bu saklanan ilim zahire aykırı düşen bir batın değildir yani bazıları bunu batın ilme, yani Sufiyer gibi kesimler batın ilmine dev getirmeye çalışmışlardır. Fakat burada zahire aykırı düşen bir batın değildir burada kastedilen. Hatta dinin hakikatlerinden de değildir. Bu sadece fitnelerde ve savaşlarda olacak şeylerin haberidir. Savaşlar Müslümanlarla kafirler arasında olacak savaşlardır. Fitneler ise Müslümanlar arasında olacak şeylerdir. Bu yüzden Abdullah bin Ömer radyallarına şöyle demiştir. Şayet Ebu Hureyre size halifenizi öldüreceğinizi haber verse, şöyle şöyle yapacağınızı bildirse elbette Ebu Hureyre yalan söyledi derdiniz. Bunun gibi haberlerin ortaya çıkması devletlerin değişmesinden bahsettiği için kralların ve yandaşlarının hoşlanmadıkları şeylerdendir. Hükümlerin detaylarının bilinmemesini, Dinde zorunlu olarak bilinmesi gereken meselelerin bilinmemesi ve dinin hakikatlerini bilmemekle eşit gören muhaliflerinin namuslarını ve hatta canlarına kıymayı helal sayan şu kimseler neyin nesi? Evet. Bu gibi hükümlerin detaylarının bilinmemesini de işte mazur olunmayan cehalet sayıyorlar ve cehalet mazaret değildir diyorlar. Bu buna işaret. Yani bunu sanki dinde bilinmesi zorunlu olan Esaslardan sayıyorlar. Mesela yöneticilerin durumları gibi. Bunlar da bilmeyi, işte kişi bunlar bilmediği zaman işte cehalet, mazeret değildir deyip onun da kanlı, malını, namusunu helal sayıyorlar. taha der ki, zulmetseler dahi idat edilmelerine gelince, bunun sebebi onların itaatinden ayrılmanın, onların zulmünden daha fazla kötülük getirmesidir. Hatta zulmetmelerine rağmen onlara sabretmek kötülükleri örter ve ecirleri katlar el Muallimi i ettenkilde şöyle der. Ebu Hanife ortaya çıkardıkları zulümlerinden dolayı Abbasi yollarına karşı ayaklanmayı müstahap veya vacip görürdü. Onların öldürülmesini kafirlerin öldürülmesinden üstün tutardı. Ebu İsa, yani Ebu İsa el-Fezari buna karşı çıktı. İlim ehli bu konuda ihtilaf ediyorlardı. Onlara karşı ayaklanmayı, iyiliği, emir ve kötülüğü yasaklamak ve hakkı ayağa kaldırmak olarak gören olduğu gibi bundan hoşlanmayanlar da vardı. Müslümanlara isyandan dolayı bir ayrılış, sözü ayırmak, cemaati parçalamak, birliği bozmak, birbirlerini öldürmekle meşgul etmek, kuvvetlerini zayıflatmak, düşmanlarını güçlendirerek açıklarını kapamak, Müslümanlara kafirleri yönetici kılmak, Müslümanların öldürülmesine sebep olmak, Onları zelil etmek ve Müslümanlar arasında ayrılığı yerleştirmek olarak görürler. Böylece sonuç onların hepsi için başarısızlık ve utanç sebebi olacaktır. Nitekim Müslümanlar ayaklanma tecrübesini yaşamışlar ancak sonuçta kötülük görülmüştür. İnsanlar Osman Radyalarına karşı ayaklanırken sadece hakkı talep, talep ettiklerini düşünüyorlardı. Cemal Savaşı'nda taraflar önderlerinin hakkı talep ettikleri görüşündeydiler. Bunların neticesi, Nebevi halifeliğin sona erip Ümeyye oğullarının devletinin kovulması oldu. Hüseyin bin Ali radıyallahu an zorlandığı şeye zorlandı. O kötülükler oldu. Yani Kerbela olaylarına çekilmesi onun ve malum hadislerin meydana gelmesi. Sonra Medineliler ayaklandı ve Harre vakası meydana geldi. Sonra Kur'an okuyucuları i̇bn Eşas ile birlikte ayaklandı. Peki ne oldu? Sonra Zeyd bin Ali olayı oldu. Rafiziler ondan Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu uzak olduğunu açıklamasını istediler. Kabul etmeyince onu yardımsız bıraktılar. Yani bugünkü Zeydiye fırkası deniliyor ya, bugünkü Zeydiye fırkası bu İmam Zeyd bin Ali'ye nispet edilir. Zeyd bin Ali radiyallahu anh e, ayaklandığı zaman e, ayaklanmak istediği zaman işte onunla beraber olanlar Ebu Bekir ve Ömer radiyallahu anhı e, Tağan etmesini, ondan beri olduğunu açıklamasını istediler. O da bunu kabul etmedi. Çünkü İmam Zeyd el i sünnet idi. Yani sünnet akidesi üzerine birisiydi. Fakat taraftarları bugünkü malum Zeydiye fırkasının oluşmasına sebep oldular. Hala da e, İmam Zeyd'e nispeti şaibelidir ama yani ravilerinden Halit bin Amr el diye birisi, tek odur İmam Zeyd'in, müsnedinin. E, piyasada mevcuttur bu kitap. Fakat tek ravisi vardır. O ravi de eleştirilen bir ravi olduğundan İmam Zeyde e, aidiyeti şaibelidir bu kitabın. O kitapta e, İmam Zeyd bin Ali tamamen evli sünnet akidesine muvafık uygun şeyler e, söyler, uygun rivayetler aktarır. Sonra olanlar oldu. Sonra Abbasoğulları ile beraber ayaklandılar ve Ebu Hanife'nin ayaklanılmasının görüşünde olduğu devletleri kuruldu. Rafiziler ayaklanma konusunda Ebu Hanife ile aynı görüşte olan İbrahim ile birlikte grup oluşturdu. Şayet onlara başarı yazılmış olsaydı, Rafiziler onların devletine hakim olacaklardı. Böylece Ebu Hanife onlara karşı ayaklanmaya dair fetvasından döndü. Yani Ebu Hanife'nin fetvasına uyulduğunda, şayet bunlar başarılı olsalardı bu ayaklanmada, Rafızi bir devlet kurulacaktı. Olayların akabinde bu Hanife bunu ancak görebiliyor ve bu fetvasından dönüyor. Yine şöyle diyor e, muallimi, ''Ayaklanmaya karşı çıkanların ve caiz görenlerin delil getirdikleri naslar malumdur. Muhakkikler bunların arasını şöyle bulmuşlardır. Ayaklanılması halinde meydana gelecek kötülük galip göre hafif olacaksa ayaklanmak caiz olur. Aksi takdirde caiz olmaz. Müştehitler bu konuda ihtilaf etmişlerdir. İki görüşten doğruya yakın olanı tarihten ibret alan... İnsanların arasında çok karışan, savaşlar ve askerlerin durumlarını bilenlerin görüşüdür. Ebu İshak işte böyleydi. Muallimi Rahimullah'ın sözünü zalim idarecilere ayaklanmanın kötülüğünü açıklamak için zikrediyoruz. Ayaklanma konusunda alimlerin ihtilafına gelince bu eski bir ihtilaftır. Bundan sonra ayaklanmaya karşı çıkmak görüşü karara bağlanmış ve ayaklanmamak el sünnetin bir özelliği haline gelmiştir. Ehl-i Sünnet bunu akidelerini anlattıkları kitaplarında zikretmişler. Kendilerine bu konuda muhalefet eden düşmanlar bid'at ve heva ehli olmuştur. Nitekim Buharî Raimullah El-Lalkayn'ın Şerhu usulü i İtikâd Ehl-i Sünne'de rivayet ettiği akidesinde şöyle demiştir. Hicaz, Mekke, Medine, Kufe, Basra, Vasıt, Bağdat, Şam ve Mısır halkından ilim ehli olan binden fazla kimseyle karşılaştı. Onlarla birkaç yıl aralıklarla defalarca, sonra yine defalarca görüştüm. 46 yıldan daha fazla bir süreden beri onlar henüz çok sayıda mevcutken birkaç sene içinde Şamlılarla, Mısır ve Cezirelilerle iki defa, Basralılarla dört defa görüştüm. Hicaz'da altı yıl kaldım. Horasan'lı muaddislerle Kufe'ye ve Bağdat'a e, kaç defaya girdemin sayısını bilemem. Sonra bu beldelerdeki birçok kimselerin isimlerini tek tek sayar ve şöyle der. Bunların ismini vermekle yetinmemizin sebebi sözü kısa kesmek ve uzayıp gitmemesi içindir. Ben onlardan herhangi bir kimsenin şu hususlarda ihtilaf ettiklerini görmedim. Burada Akide'yle ile ilgili meseleler zikreder. Bu hususlardan birisi de şudur. Yöneticilerle çekişmemek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine karşı kılıç çekileceği görüşünde olmamak. Hudayl dedi ki: "Eğer benim kabul edileceğini bildiğim bir dua mı olsaydı onu ancak yönetici hakkında yapardım." Çünkü o düzelince ülke de, kullar güvenliğe kavuşur. İbnül Mübarek dedi ki, ''Ey hayrı öğreten kişi, böyle bir şey senden başka kim cesaret edebilir?'' Sabit ve karara bağlanmış bu icmanın bu meseledeki ihtilafı ortadan kaldırmasını düşün. İbnül Mübarek'in Fudayl'e söylediğini de düşün. Muhtemelen, doğrusunu Allah bilir, heva ehlinin ehli sünneti korkaklık ve yöneticiler karşısında zayıflıkla itham etmelerini işaret ediyor. Yani Fudayl bin İyaz ne diyor? kabul edilecek bir dua mı olsa bunun yöneticinin ıslahı için yaparım. İbnü'l-Mübarek de ey hayır sahibi, ey hayrı öğreten kişi buna senden başka kimse cesaret edemez diyor. Çünkü o zaman insanlar yöneticilerle aralar gergin. Böyle bir zamanda yani sırf Allah korkusundan bunu söyleyebildin demek istiyor. Doğrusun Allah bilir ya bu yüzden el-Sünnet'ten bazıları önlerinde idareciye dua edilmesine ses çıkarmamışlardır i̇bn Mübarek bu sözü fudayla içtince ona buna senden başka kim cesaret edebilir demiştir. Bu fudaylığın inandığı şeyi açıkça söylemedeki kuvvetini gösterir. Günümüzde ince alim ve imam vardır ki yöneticiye dua ettiği için hak gözetilmeksizin o paralı işçidir veya dal kavuk yahut korkak devinmiştir. Hak üzerinde devam edenden başka hakkın taraftarı yoktur. Şikayetimiz Allahü subhane ve teala'ya'dır ve tevekkülümüz de ona'dır. Lalka'yı yine birçok kimseden bu konudaki icmayı nakletmiştir. Bu şerhu usulü Usul-i Sünne kitabında. El-Eşari Risalet-i ehl Suhur'da şöyle demiştir. ''İyi olsun kötü olsun Müslümanların idarecilerini ve Müslümanların işlerini rıza ile veya zorla üstlenen herkesi dinlemek ve itaat etmek hususunda icma edilmiştir. Zulmeden veya adalet yapan idarecilere kılıçla yaklanmak gerekmez.'' Yine onlarla beraber düşmana karşı savaş, savaşılacağında, beytin hac edileceğinde, talep ettikleri zekatın, talep ettikleri zaman zekatının onlara verileceğinde, arkalarında cuma ve bayram namazlarının kılınacağında da icma etmişlerdir. Bu icma yukarıda geçen açıklamalara uygundur. Eşer'nin zikrettiği gibi düşmana karşı bu ilericiyle birlikte savaşma hususunda muhaliflerin delili yoktur. Çünkü mutlak olarak bu konuda ayrıntı vardır. İtaatten el er çekip onunla birlikte savaşmayı terk etmek gerekmez. Allah'ın iyi bilendir. Bunun benzerini Sabuni Tus Selefi Asabil hadis adreslerine şu şekilde belirtmektedir. Hadis asabı cuma ve bayram namazları ile diğer namazların iyi ya da kötü her Müslüman imam arkasına kılınabileceği, zalim ve günahkar olsalar da onlarla birlikte kafirlere karşı cihada çıkılacağı görüşündedirler. Onlara düzelmeleri ve başarılı olmaları, Halkına adaletle muamele etmesi için dua edilmesi ve onlardan adaletten sapma, zulüm veya korku görsellerde onlara karşı kılıçla ayaklanılmaması görüşündedirler. El İsmaili itikadı el-Sünne abv eselinde şöyledir. Onlara düzelmeleri ve adaletle hareket etmeleri için dua edilmesi görüşündedirler. Onlara karşı kılıçla ayaklanılmasına uygun görmezler. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahimeullah da İlim, din ve fazlet sahiplerine gelince onlar Allah'ın yasakladığı bir şeyle kimseye ruhsat vermezler. İdarecilere isyan etmek, onları aldatmak, herhangi bir şekilde onlara karşı ayaklanmak bu yasaklardandır. Nitekim sünnet ve din ehlinin eskileri ve yenileriyle onların yolunda gidenlerin adetleri budur. Yine şöyle der, bu yüzden cemaatten ayrılmamak ve fitne de idarecilerle savaşmamak da el sünnet ve cemaatin esaslarındandır. Mutezile gibi hevayeline gelince idarecilere karşı savaşmak onların dininin esaslarındandır. Aleyküm selamünaleyküm. Bugün zaten bu ayaklanmayı kışkırtanların önderlerinin hep muhtezile olduğunu görüyoruz. Yusuf el-Kardavi gibi, İhvan-ı gibi, Seyyid Kutut gibi, Mevludi gibi. İbn-i Kayyum Rahimullah Hadil Ervaht'a Ahmet bin Anbel'in öğrencilerinden Harb'ın meşhur Mesail Adreser'inden şöyle dediğini nakletmiştir. Bunlar ilim ehlinin, eser asabının, sünnete samim ehli sünnetin ve bugünümüze kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabilerine uyanların görüşleridir. Hicaz, Şam ve başka yerlerin alimlerinden yetişebildiklerime yetiştim. Bu görüşlere muhalefet edenler veya kötüleyenler, yahut söylenenleri kınayanlar muhalif, bidatçı, cemaatten ayrılmış ve sünnet metoduyla hak yoldan uzaklaşmış kimselerdi. Bu Ahmet bin Hanbel'in sözü. Yine şöyle der, bu görüş Ahmet, İshak bin İbrahim, Abdullah bin Mahlet, Abdullah bin Zübeyir el-Hümeydi, bin Mansur ve meclisine katılıp kendilerinden ilim aldığımız kimselerin görüşüdür. Bazı meseleler zikrettikten sonra da şöyle der, Allah'ın idarecilik nasip ettiği kimseye boyun eğmek, ona itaatten çekmemek, Allah bir kurtuluş veya çıkış yolu nasip edinceye kadar ona karşı kılıçla ayaklanmamak, sultana karşı ayaklanmamak, dinleyip itaat etmek, Biyatı bozmamak. Kim böyle yaparsa o bidatçidir, muhaliftir ve cemaatten ayrılmıştır. Yani kim ayaklanırsa o bidatçidir, cemaatten ayrılmıştır. Nevevi Rahimullah şöyle demiştir. Günahkar ve zalim olsalar dahi onlara karşı ayaklanmak ve savaşmak Müslümanların icma ile haramdır. Nitekim zikrettiğim anlamda hadisler ortadadır. ehl sünnet yöneticinin günahla görevinden düşürülmeyeceğinde icma etmiştir. Bunu Müslüm şerhinde söylüyorum. Hafız İbn-i Hacer tesibü tesipte kılıçla ayaklanmak görüşünde olan el Hasan bin Salih bin Hay'in hal tercümesinde şöyle demiştir. Kılıç görüşündeydi şeklindeki sözleri zalim idarecilere karşı kılıçla ayaklanabileceği görüşündeydi demektir. Bu Selefin eski görüşüdür. Lakin bu mesele bunun terk üzerine karara bağlanmıştır. Çünkü bunun daha kötüsüne yol açtığı görülmüştür. Harre olayı, i̇bn olayı ve diğerlerinden ibret alınmıştır. Şeyh Abdüllatif bin Abdurrahman bin Hasan Alu Şeyh, yani Muhammed bin Abdülvehhab, Rahimallah'ın torunu, şöyle demiştir. Bu fitneye düşenler şunu bilmezler, İslam ehlinin yöneticilerinin çoğu Yezid bin Muaviye zamanından beri Ömer bin Abdülaziz ile Allah'ın Ümeyye oğullarından diledikleri dışında zulme, büyük olaylara, isyanlara, Müslümanların idaresinde bozukluklara düşmüşlerdir. Bununla beraber meşhur imamlar ve büyük efendilerin onlara karşı tutumu bilinmektedir. Allah ve Rasulünün emri ve dinin şartı olarak onlara itaatten el çekmemişlerdir. <gülüyor> Şayet tartışma gereği Müslümanların bugünkü idarecilerinin hepsinin bunların iddia ettikleri gibi kafir olduklarını kabul edecek olsak, onlara karşı ayaklanıp savaşmaya yine yol yoktur. Bu durumda Müslümanlara karşı savaşılacaktır. Savaş toprakları ve nesilleri helak eden kötülüklere sebep olur. Zalim idareci hakkında bunu mutlak olarak söylemek nasıl doğru olabilir ve bu nasıl olur da ilimde köklü kimselerin fetvalarından olabilir. Bilakis hükmün adaletli olması için ayrıntıya gidilmesi zorunludur. Bu toplumlarda bulunan çirkinlikleri kabul ettiğimiz anlamına gelmemelidir. Hidayetten sonra sapıklıktan Allah'a sınırız. Ancak kastedilen şudur, mümkün olduğu kadar iyiliği korumak ve mümkün olduğu kadar kötülüğü kaldırmak. Şeyh Salih el-Fevzan, zalim idaricilere karşı ayaklanmayı kötüleyerek şöyle demiştir. Çünkü onlara karşı ayaklanmak, onların düştükleri yanlış ve bozukluktan daha şiddetlisini getirir ve onların eziyetlerine sabretmekten daha büyük zararlar meydana gelmesine sebep olur. Onların eziyetlerine sabretmenin zarar vereceğine bir şüphe yoktur. Lakin onlara karşı ayaklanmak, itaatin isyana dönmesi, Müslümanların ayrılığı, kafirlerin Müslümanlara karşı musallat olmaları gibi küfür derecesine varmamış zalim ya da günahkar idarecilerin eziyetine sabretmenin kötülüğünden daha şiddetlisine sebep olur. Şimdi buradaki sözlerden nakledilen icmalardan bugünkü tekbirci zihniyetin ne kadar düşüncesiz hareket ettiklerini anlıyoruz. Yani kendi sözlerinde çelişki vardır. Nasıl? Bakın şimdi mesela biz bu icmayı Dile getirdiğimizde ne derler? Yani bu icma zalim idareciler hakkında, Müslüman olan zalim idareciler hakkında ama biz bunları tekbir ediyoruz. Yani bunlar kafir diyorlar. Hangi sebeple kafir? Allah'ın indirinden başkasıyla hükmettiği için. Değil mi? Peki zalim idareci Allah'ın indirildiğine mi hükmediyor? Yani bu kendi içerisinde çelişkili bir sözdür. Yani idarecinin zalim olduğunu kabul ettiğin takdirde onun Allah'ın indirinden başkasıyla hükmettiğini kabul etmişsin demektir. Demek ki el-i sünnetin icmağı sırf Allah'ın indirinden başkasıyla hükmetmek sebebiyle yöneticinin kafir olmayacağı şeklindedir. Çünkü e, kendi söyledikleri söz de bunu gerektirir. Az önce Şevli şu sözleri geçmişti. İlim, din ve fazlet sahiplerine gelince onlar Allah'ın yasakladığı bir şeyde kimseye ruhsat vermezler. İdarecilere isyan etmek, onları aldatmak, Herhangi bir şekilde onlara karşı ayaklanmak bu yasaklardandır. Herhangi bir şekilde onlara karşı ayaklanmak sözünü düşünün. Seyip kötülüğün hakim olması ve helak edici belalardan dolayı bunu söylemiştir. Yine Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Hasan radiyallahu anh'ı onun vesilesiyle gerçekleşecek barış sebebiyle övdüğü de geçmişti. Sonra İbn-i şöyle der. Fitnede savaştığından, idarecilere ayaklandığından itaatten el çektiğinden veya cemaatten ayrıldığından dolayı hiç kimse övülmemiştir. Bil ki yöneticileri tekfir konusu, bundan sonra da onlara karşı ayaklanmak, ilim talebelerinin veya sürünüp emeklilerinin meşgul olması caiz olmayan bir konudur. Bilakis iştihat ve istinbat yani delil çıkarma eline müracaat edilmesi gerekir. Zira bunun gibi hassas konularda sözü onlara bırakmamız din ve dünyamız için daha hayırlıdır. Çünkü affetme de hata etmemiz, özellikle de yöneticiler meselesinde cezalandırma da hata etmemizde iyidir. Yıllardan beri nice davet ve davetçiler, İsrailoğullarının sapmalarından daha fazla zamandır, ilim ehlinin büyüklerinin nasihatlerini terk ederek, hidayet ve aydınlatıcı bir kitap olmaksızın en önemli meselelere dalmaları sebebiyle düşüş, karışıklık ve çelişkiler yaşamışlardır. Ümmetin başından geçen eski ve yeni fitnelerin, yeryüzüne geniş çaplı kötülüklerle yayılmasından öğüt almamışlardır. Bizler yöneticilerin kafir olduklarını kabul edersek, onlara karşı ayaklanmak için güç yetmesi şartının yerinde olup olmadığına bakarız. Kararlaştırılan işin getireceği iyilik ve kötülükleri değerlendiririz. İşte Yahudilerin ve Hristiyanların ülkeleri. Bunu yapan Müslümanların oralarda huzursuzluk çıkarmalarına müsaade edemeyiz. Bilakis onlardan Hanif dinlerine sarılarak ve bu dinin emrettiği gibi güzel ahlaklara bürünerek güçleri yettiğince Allah Azze ve Celle'ye davet eden kimseler olmalarını isteriz. Zira bu Allah'a davet yollarından biridir. Böyle şahs fikirlerle İslam'ı çirkin göstermemelidirler. Bu dinimizde haram kılınan kötülüklerdendir ve selefimizin metoduna aykırıdır. İmamlarımız bundan sakındırmışlardır. Kendi ülkelerinde her kafirle savaşmak caiz olmadığından Yahudilerin, Hristiyanların ve diğer Diğer kafirlerin ülkelerinde bu işte ruhsat vermiyorsak, İslam ülkelerinde buna nasıl ruhsat verilebilir? Sualatı Ebu Davud li Ahmet adlı eserde, yani İmam Ebu Davud'un sinen sahibi Ebu Davud, Ahmet bin Hanbel'e bazı sorular sormuş ve bu sorular, akidevi veya fıkhi konudaki bu sorular, e, cem ayrı bir risale olmuştur. Bu risalede şu rivayet gelmiştir. İmam Ahmet'e düşman topraklarında esir olan, imkan bulursa onlarla savaşabilir mi diye, sorulduğunu, onu da şöyle cevap verdiğini işittim. Kafir diyarında Müslüman bir kimse esir. Eğer imkan bulursa onlarla savaşabilir mi bu esir alınan kimse? Bu soruluyor. Eğer onlar canları ve malları konusunda kendisinden emin olduklarını anlarsa onlarla savaşamaz. Yani Müslüman kendisine güvenilen kimsedir. Eğer kafirler bu Müslümana karşı güven duyuyorlarsa bunu yapamaz diyor. Bu mutlak mıdır diye sorunca da şöyle dedi. Mesele emin olmamaları halinde mutlaktır. Kendisinden emin oldukları bilinirse savaşamaz. Yani güvenmişler, Müslüman diye güvenmişler. Bu güveni sarsmaması gerekir yani. İşte bu Müslümanların ahlak ve adabıdır. Bundan ayrılanlara itibar edilmez. Müslümanlara kin duyanları dinleyip itaat etme. Bu suçları işlemek için fırsat kollayanlar, İslam'ı ve Müslümanlar çirkin göstermektedirler. Şunu diyen doğru söylemiştir. Düşmanlarımızın önünde yapmadıklarımızı söyleriz. Sevdiklerimize ise hem söyler hem yaparız. Hem sonra bu muhaliflerin çoğunu İslam ülkelerinden hicret edip, evet. Yahudi, Hristiyan ve putperestlerin ülkelerinde eman almaya iten sebep nedir? Yani bu e, konuda insanları tahrik eden muhalifler, Soğuk, kafir ülkelerinde güvence altında yaşıyor. Şüphesiz fikirleri el sünnet metoduna aykırıdır. Bu da kendilerini sıkıntıya sokacak sebeplerden birisidir. Yöneticileri tekfir etmekte aşırılık yaptıklarında selefin metodunu ve büyük alimlerin bu konudaki yolunu gözetmezler. Haram olan kanları helal sayarak büyük fitnelere atılırlar. Hatta birçok ülkede İslam dininin adaletine aykırı davranırlar. İşte bu fitnelerin durumudur. Çoğu zaman Dağşit şiddetli fitnelere düşmekten başka tedavisi olmaz. Onların ve başkalarının Hanif dine aykırı davranışlarını çirkin gördüğümüze dair Allah'a şahit tutarız. Ancak konu, durumu anlama konusudur. Olanları kabul etme konusu değildir. Bunu söylemekle beraber bizler birçok durumlarda yalan dolu çekiştirmelerin sonucu olarak bazı yetki sahiplerinin ve Allah Teala'ya davet edenlere ve ilim talebelerine eziyet vermeye çalışanların zulmünü kabul etmiyoruz. Lakin bizler önder imamların yolunu tutuyoruz. Allah bize yeter ve o ne güzel vekildir. Allah'tan ecir ve selameti bizim için bir araya getirmesini, bol afiyet vermesini ve kusurlarımızı örtmesini dileriz. Şüphesiz o her şeye gücü yetendir. Bu açıklamaları şöylece özetleyebiliriz. Güvenlik ve huzur herkesin arzu ettiği büyük bir nimettir. Toplumlarda pek çok aykırılıkların bulunmasına rağmen en güzel şekilde nasihat ederek güvenliği korumaya devam etmek selefin ve onların yolunda giden sonraki imamlar ile bu asrın alimlerinin yoludur. Bu nimet ancak zalim de olsa kuvvetli bir devlet de gerçekleşir. Kuvvetli bir devlet ise ancak sahibine itaatle ve ümmetin Allah Azze ve Celle'ye itaat yolunda ona itaat etmesiyle mümkün olur. Müslüman devlet tarafından bu dengenin kaybedilmesi ya Allah'ın hakkını ya da halkın hakkını ihlal etmekle olur. Halkın nasihat ederek sabretmesi, davete devam etmesi, fitneleri söndürmesi ve idarecilerle başkanlara karşı halkı kışkırtanlara nasihat etmeleri gerekir. Bu harici hareketleri, niyetleri düzgün dahi olsa terk etmeleri gerekir. İlmi, selefi, davetçi ve ıslahçı bir metot takip edilmelidir. Şu an en büyük cihat, davet ve açıklama cihadıdır. Nitekim allah Teala Furkan 2. ayetinde, Onlara karşı onunla yani Kur'an'la bütün gücünü kullanarak savaş, yani onlara karşı çarpışmakla değil, Kur'an ile ve ona davet ederek savaş demektir. Hatta Allah'a davet etmek ve bu din hakkındaki şüpheleri reddetmek, insanlara faydalı ilmi yaymak Allah yolunda en büyük cihattır. İmam İbni Kayyumrahimullah şöyle demiştir. Ancak ilim talebi Allah yolundan kılınmıştır. Zira bu da cihat gibi İslam'ın desteğidir. Dinin desteği ilim ve cihattır. Bu yüzden cihat iki türdür. El ile ve dil ile cihat. Buna El ile cihada birçok kimse katılır. İkincisi, delil ve açıklama ile cihattır. Bu tür ise rasullere tabi olanlara özeldir. Bu imamların cihadıdır. Faydasının bolluğu, zahmetinin zorluğu ve düşmanlarının çokluğundan dolayı iki cihat türünün en üstünü budur. Allah Teala Furkan Suresinde, ki Mekki bir suredir, şöyle buyurmuştur. ''Eğer dileseydik, her kasabaya bir uyarıcı gönderirdik. Bu itibarla sen kafirlere itaat etme ve onlara karşı Kur'an'la bütün gücünü kullanarak savaş.'' Fulkan 51-52 ayetleri. Onlara karşı olan bu cihat Kur'an iledir. Bu iki cihadın en büyüğüdür. Yine bu münafıklarla da cihattır. Zira münafıklar Müslümanlarla çarpışmıyorlardı. Hatta gönüşte onlarla birlikteydiler ve düşmanlarına karşı bazen onlarla birlikte savaşırlardı.'' Bununla beraber Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey Nebi, kafirlerle ve münafıklarla savaş. Onlara karşı sert davran. Tevbe suresi 73. ayet. Bilinmektedir ki, münafıklara karşı cihat delil getirmekle ve Kur'an ile olur. Maksat, Allah'ın yolu cihat, ilim talep etmek ve insanları Allah'a davet etmektir. Bu yüzden Muaz Radiyallahu anh şöyle demiştir. Size ilim talep etmeyi tavsiye ederim. Zira ilmin talep edilmesi Allah'tan korkmaktır. Onun dersini yapmak ibadettir. İlim müzakeresi tesbihtir. İlmi araştırma yapmak cihattır. Bu yüzden Allah Subhanehu indirdiği kitap ile demiri bir arada zikrederek şöyle buyurmuştur. Gerçek şu ki biz peygamberlerimizi apaçık delillerle gönderdik. İnsanların adaletle hareket etmeleri için onlarla birlikte kitabı ve adalet ölçüsünü indirdik. Keza kendisine çok büyük bir sertlik ve insanlar için faydalar bulunan demiri yarattık. Bütün bunlar Allah'ın kendi dinine ve peygamberlerine onları görmeksizin yardım edenleri ortaya çıkarması içindir. Allah şüphesiz çok kuvvetlidir, daima galiptir. Hadis suresi 25. ayet. Dinin destekleri olduğu için kitap ile demir birlikte zikredilmiştir. Demirle kastedilen silahtır. Ok, kılıç ve bütün yani modern silahlar da zaten demir üzerine. Şair şöyle demiştir. O ancak vahiy ya da keskin bıçaktır. Ceylanlarını tuzağıma meylettirir. Bu akıl sahiplerinin derdine şifadır. Yine bu cahillerin derdine de vadır. İbn Kayyim Rahimullah şöyle der sonunda, sözlerinin sonunda. İlim öğrenmek ve öğretmek Allah azze ve celle yolundaki en büyük işlerdendir. Miftahu'd-Arıs Sa'abede söylüyor. İbn Taymiyyah Rahimullah şöyle demiştir. Bir daha elini reddeden mücahiddir. Hatta Yahya bin Yahya şöyle derdi. Sünneti savunmak en üstün cihattandır. Yine İbn-i Teymiye şöyle diyor. Böyle anlaşılmıştır ki kendisine davet, iyiliği emretmek ve kötülüğü yasaklamaktır. Yine zulüm sabretmek, fitneleri terk etmek eski ihtilaftan ve son olarak karara bağlandıktan sonra Selef'in icma ettiği hususlardandır. Öyle ki bu her asırda ve her yerde eli Sünnet'in bir özelliği haline gelmiştir. İcmadan sonra onlara sadece heva ehli muhalifet etmiştir. Yine biz belli bir yönetici hakkında e, deliller bunu apaçık ortaya koymadıkça küfür hükmü verilmesi görüşünde değiliz. Bu hükümde köklü ilim sahibi alimler bizden önceliklidir. Belirli bir şahsın tekfirinde ehli sünnetin kaydeleri gözetilmelidir. Bundan dolayı şartların yerine gelmesi engellerin ortadan kalkması gerekir. Zira mesele oldukça tehlikelidir. Bunun neticesi de genellikle kötü olur. Bizlerden birinin bu meseleye girmesi ve konumunu belirlemesi gerekmez. Zira falan kimseyi tekfir etmek veya etmemek dinde bilinmesi zorlu meselelerden değildir. Müslüman bir kimsenin bilmemesi caiz olmayan konulardan da değildir. Her mükellefin falan idarecinin tekfiri gerektiren bir iş işleme sebebiyle Müslüman mı yoksa kafir mi olduğuna dair açıklamayı kabul etmesi gerekmez. Namazın farz oluşunu ve zinanın haramlığını kabul etmek gerekir. Zira bunları her mükellef bilmek zorundadır. Ama önceki mesele ehli olan alimlere özel bir konudur. Burada atlanılmaması gereken bazı meseleler vardır. Bunları anlamak gayretli kimselere karşı atılan şüpheler ordusunun önünde sağlam ilmi yolun metoduna göre hareket etmek için büyük bir yardımdır. Allah'tan başarı ve doğruluk dileyerek diyorum ki 1- İdarecinin söz, tiğil ve akide olarak işlediği amelin büyük küfür olup olmadığını küfrünün açık mı yoksa ihtimalli mi olduğunu mutlak küfür mü yoksa başkalarında bulunmayıp o şahısta bulunması gereken şartlardan sonra bu şartlardan sonra gerçekleşen bir küfür mü olduğunu bilmek zorunludur. İnsanların çoğu detay gerektiren meselelerde mutlak tekfir yapmaktadır. 2. Şayet idarecinin büyük küfre girdiğini ve bunun apaçık olduğunu kabul edersek bunun tekfirini gerektirir mi? Burada genel ifade ile belli bir şahıs hakkındaki ifade yani mutlak ile muayyen tür ile fert, söz ile söyleyen ve fiil ile fail arasında fark vardır. Yani genel tür, söz veya fiil olarak küfür olan eylemden dolayı söyleyen veya işleyen kimsenin kafir olması gerekmez. Yani bunun örneklerini defalarca açıkladık. Tıpkı Musaf'ı yere atmanın küfür olması ama Musa Aleyhisselam'ın Allah Azze ve Celle'den aldığı levhaları kavminin putlara dönmesinden dolayı öfkeden yere atmasında olduğu gibi. Bu fiil küfürdür. Yani bunda icma vardır böyle bir film küfür olduğunda. Ama Musa Aleyhisselam kafir olmamıştır. Yani o fiile kastetmemiştir çünkü. Yani kasıt, cehalet, ikrah hali bunlar hep teklinin engelleridir. Yani fiil demek ki birincisi kitap ve sünnet maslarıyla sabit olacak. Onun küfür olduğu veya icmayla. İkincisi, o şahsın küfür fiilini işlediği sabit olacak. Fiil sabit olacak. Ondan sonra üçüncüsü, bu şartlar bu kimse de etti mi etmedi mi? Bunlar e, değerlendirilecek. Müslümanın tekfir edilmesinden önce tekfirin şartlarının yerine gelmiş olması ve engellerinin ortadan kalkmış olması zorunludur. Nitekim cahil, korkan, tevil eden veya heva sahiplerinin şüphelerine veya fetvalarına güvenmiş bir kimse olabilir. Hakkında küfrüne hükmedilebilmesi için, dinen bunu hak ettiği ortaya çıkıncaya kadar şüphenin giderilmesi ve mazeretin kaldırılması zorunludur. 3- İdarecinin apaçık bir şekilde büyük küfre düştüğünü kabul edersek, ona hüccet ikamesi yapılması zorunludur. Yani küfre düşmüş olması, bunun sabit olması da yeterli değil. Hüccet ikamesi zorunludur. Bundan sonra hak ettiği hüküm verilir. Bu konu alim veya cahili herkese düşen bir konu mudur? Yoksa alimlerin ve sözlerin delalet ettiği manaları, meselelerin derecelerini, dinin hükümlerini güzelce bilen, söylenen sözün sadece zahirindeki anlamı değil, maksadındaki zorunlulukları idrak eden ve özür sahipleriyle başkalarına caiz olanlar arasındaki farkları idrak eden kadılara düşen bir konu mudur? Elbette bunu kadılar değerlendirmelidir. Misal vermek gerekirse bir gün Ömer radıyallahu an babalar adına yemin ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ona, yemin edecek kişi yalnızca Allah adına yemin etsin. Başka bir hadiste bunun küfür olduğunu, şirk olduğunu söylüyor. Yani Ömer radıyallahu bunun şirk ve küfür olduğunu bilmeden bu fiilde bu kopuluyor. Evet. 4- Şayet bir idarecinin kafir olduğunu, ona hüccetikamelesi yapıldığını ve mazeretinin ortadan kalktığını kabul edersek, Bundan dolayı bu hükmü küçüklerin kalabalıklarında yaymak ve minderler üzerinde bağırmak mı gerekir? 5. Sonra şayet bütün bunları yaymanın caiz olduğunu kabul edersek, ümmetimizin bugünlerde içinde bulunduğu bu durumda bunların yayılması maslahatın gereği midir? Yoksa bunlar küçük kötülüklere ve tehlikelere mi sebep olur? Çünkü bu idareciye karşı kılıçla ayaklanmayı gündeme getirir. Müslümanların ise buna gücü yoktur. Kanlar dökülecek, haramlar delinecek... Bütün pusuda bekleyenler, ki bunların kötülüğü daha büyüktür, işleri ellerine geçirecek, ümmeti en kötü azaba sokacaklar ve durum daha da kötüleşecektir. Bunların ardından ümmet ancak parçalanır ve zillete düşer. Şikayetimiz Allah'adır. Bu tehlikelerin bu zincirleme içinde gözetilmesi konunun önemindendir. Bu olmadığı takdirde Suriye ve benzerlerinde olduğu gibi insanlar kan denizinde yüzerler, fitneler üzerlerine çöreklenir, bu belalardan da Allah'a sığınırız. Bilmek gerekir ki, belirli bir şahsa hükmetmek, şartlar ve engelleri gözetmeye gerektirir. Asıl ve itikadi meselelerden değil, iştihadi bir meseledir. İlim ehli arasında olan bu konudaki ihtilaf, sapıklıkla, fasıklıkla veya tekvirle suçlamayı gerektirmez. Ehil olan alimlerden birbirinden farklı hüküm veren her iki alimde ecir alır. İsabet eden iki ecir, hata eden de bir ecir alır ve hatası bağışlanır. Abartanlara ve delisiz sözlerin peşinden koşturanlara aldanma. Bu ümmet için kötüle anahtar olmaktan Allah'a sığınırız. Nitekim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mertebesi küçük ve kuvveti zayıf olsa dahi bir Müslüman'ın tekfir etmekten sakındırmışken nasıl olur da tekfir kapısına dindeki kapısından girmeksizin elinde kuvvet bulunan kimse tekfir edilebilir. Yani tekfir kimin işi? Kadıların elinde yetki bulunan kadıların işi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ümmetten sıradan bir kimsenin bile yani herhangi bir kuvvete güce sahip olmayan sıradan bir kimsenin bile tekfirine karşı çıkmışken senin üzerinde kuvvet sahibi olan kimseye, tekvire nasıl kalkışabilirsin? Yine bundan dolayı kendimizi ve başkalarını batıl yolla idarecilerin hatalarını savunmakla meşgul etmemiz, ve savunacak bir yönü olmayan apaçık meselelerde arkadaşımız için veya alimlerden biri için tevil etiyormuşuz gibi mazeret bulmaya kendimizi zorlamamız da gerekmez. Bilakis onların düzelmeleri için dua etmemiz, şayet mümkünse onları günahlardan, Allah Azze ve Celle'ye karşı harp olan isyanlardan sakındırmamız, onlara Allah'ın hakkını ve halkın onlar üzerindeki hakkını hatırlatmamız gerekir. Nitekim bizler işlerin sonucunu fitnelere götüren metotlardan sakındırılmışızdır. Allah Azze ve Celle Bakara 208. ayetinde şöyle buyurur. Ey iman edenler, barış ve kurtuluş dini olan İslam'a tam olarak girin. Hak iki taraf arasında orta ve iki dağ arasındaki vadidir. Bizler sözleri yerinden kaydırmaktan ve idarecilerin hatalarıyla meşgul olmaktan, insanları onlara karşı kışkırtmaktan, zulümlerine karşı sabretmeyi terk etmekten yasaklandık. Aynı şekilde hidayet ve aydınlatıcı bir kitap olmaksızın onlar veya başkaları hakkında dedikodu yapmaktan da yasaklandık. Bize onların hidayet bulması, düzelmeleri, Allah'ın onların vesilesiyle ülkelere ve kullara iyilik vermesi için dua etmek meşru kılınmıştır. Birisi şöyle diyebilir. Büyük alimler bir idarecinin kafir olup olmadığında ihtilaf ederlerse ne yapılması gerekir? <gülüyor> Cevap. Susmak. Ve en selametlisi bundan yüz çevirip meşgul olmamak en hikmetlisidir. Bu konuda konuşmayı terk eden, kendisinden düşen kötülükleri geri çevirmiş olur. O hata etmiş bile olsa, kötülüğe bulaşmadan iyilik işlemiştir. Bu konuya dalan ve fitneleri tutuşturan ise, güzel bir şey yaptığını zannetse dahi kötülük işlemiştir. İdareci itikadıyla, amelleriyle veya sözleriyle büyük küfür derecesine ulaşmış da, bunu açığa çıkarıp yayıyor ve insanları bunu bilmeye davet ediyorsa, genelde mutlaka bu idarecinin kötülüğünden daha fazla kötülük getirir. Buna karşı susmak, insanların meclislerinde, mescitlerinde ve minberlerinde bununla meşgul etmekten alıkoymak, bunun yerine din ve dünyalar için kendilerine daha faydalı olan şeylerle meşgul etmek, selefin metoduna sarılmak gerekir. Bununla beraber onları allah Teala'ya sadık olmaya, hayırlısını seçmesi ve kötülükleri onlardan savması İdarecilerini ıslah etmesi, hakka yönlendirmesi ve salih yardımcılar rızıklandırması için Allah'a dua edip yalvarmaya teşvik etmelidir. Zira idarecinin düzelmesi ülkelerin ve kulların düzelmesini getirir. Allah en iyi bilen ve en hikmet dolandır. Evet. Cihadı veya bunu arzu etmeyi terk eden münafıklara benzer. Münafıklar şüphesiz, korkak, zayıf ve din ile dindarlara düşman olduklarından cihadı istemezler, katılmazlar ve içlerinden de geçirmezler. Mesele böyle olduğu için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cihad etmeyen ve içinden cihad etmeyi geçirmeden ölenin nifaktan bir şube üzere öleceğine hükmetmiştir. Ebu Hureyir radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Kim savaşmadan ve savaşmayı içinden geçirmeden ölürse nifaktan bir şube üzere ölür. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Nice Müslüman vardır ki ne cihad eder ne de Allah yolunda savaşarak cihad etmeyi içinden geçirir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle münafıkların cihattan geri kalıp terk ettiklerini haber vermektedir. Fetih Suresi 16. Ayetinde Bedevilerden, seferden geri kalmış olanlara de ki siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız. Onlarla teslim oluncaya kadar savaşacaksınız. Eğer emre itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönecek olursanız size acıklı bir azaba uğratır. Beşir bin el-Hassasiye radiyallahu anh rivayet ediyor. Biat etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve e geldim. Bana Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığına, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kolu ve rasul olduğuna şahitlik etmem, namazı kılmam, zekatı vermem, İslam'daki haccı ifa etmem, Ramazan ayı orucunu tutmam ve Allah yolunda cihat etmem şartlarını koşunca, Ey Allah'ın Resulü, bunlardan cihat ve zekat olmak üzere ikisine vallahi gücüm yetmez. Savaş meydanından kaçan kişinin Allah'ın öfkesine maruz kalacağını söylüyorlar. Öylesi bir durumda ölümü isteyip korkuya düşmekten endişe ederim. Zekata gelince sadece 10 devem var. Bu 10 deveyle de ailemin sütünü karşılayıp işlerini görüyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini önce geri çekti, sonra hareket ettirip, ''Cihat yok, zekat yok. O zaman ne ile cennete gireceksin?'' buyurdu. ''Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü sana biat ediyorum dedim ve bütün şartlarını kabul ederek biatımı yaptım.'' diyor. Bunu Hakim, Ahmet, Taberani, Hatip ve Şuab-ı Bey Haki'ri rivayet ediyorlar. ''Müşrik bölgelerinde ikamet eden bizden değildir.'' Semure radiyallahu anh'den Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ''Müşriklerin bölgelerinde yerleşmeyin.'' Onlarla bir araya gelmeyin. Kim onların bölgesine yerleşir veya onlarla bir araya gelirse bizden değildir. Bunu Hakim ve Beyhakî sahibi isnatla rivayet ederler. Tirmizi, Ebu Davud ve daha başkalarının yine sahih-i isnatla rivayetlerinde lafzı şöyle. Müşriklerin bölgelerinde yerleşmeyin. Onlarla bir araya gelmeyin. Kim onların bölgesine yerleşir veya onlarla bir araya gelirse onlar gibidir. Yine Bezzar ve Taberani'nin lafzı da şu şekilde. Müşriklerin bölgelerinde oturmayın. Kim onların bölgesine yerleşirse onlardandır. Enes radıyallahu anhten, Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Müşriklerin bölgelerinde oturmayın ve onlarla bir araya gelmeyin. Kim onların bölgesine yerleşir veya bir araya gelirse onlardandır. Bunu Hasan-ı Gayrihi bir isnatla bahşer tarihi vasitler rivayet ediyor. Cerir bin Abdillah radıyallahu anhten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasam tarafına bir seriye gönderdi. Bazı insanlar Müslüman olduklarını göstermek için secdeye kapandılar. Onları öldürmekte acele ettiler. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca onlar için yarım diyet ödenmesini emretti ve şöyle buyurdu. Ben müşrikler arasında ikame eden her Müslümandan beriyim. Sahabeler neden eyallan Resulü? Dediler. Buyurdu ki çünkü ateşleri birbirinden ayırt edilmez. Yani ikisi bir kefiye konur. Onlar gibi muamele görürler. Bunu Tirmizi, Ebu Davud, Nesai ve daha başkaları sahip isnatta rivayet ediyorlar. Yine Cerir bin Abdillah'tan, müşriklerle beraber ikamet eden zimmetten yani koruma güvencesinden uzaklaşmıştır. Muaviye bin Haydar radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Bir müşrik Müslüman olduktan sonra müşriklerin yanından, Müslümanların yanına ayrılmadıkça yani hicret etmedikçe Allah onun hiçbir amelini kabul etmez. Bunu Hasan birisinin adla Hakim Ahmet Nesai ve İlmacı rivayet ederler. Daimi olarak kafirlerin ülkelerine yerleşmek, yani yöneticisi kafir olan ülkelere, ülkelerde yaşamak, Müslümanların kafirlerin ülkelerine taşınması ve orayı vatan edinmesi caiz değildir. Dinini şiarlarını dininin şiarlarını ishar edebiliyor olsa dahi taşınabileceği Müslüman bir belde olmaması. Ülkesine katıldığı takdirde canından korkması ve buna benzer bir zaruret hali dışında o ülkenin vatandaşlığına geçmesi caiz değildir. Kafirlerin ülkeleri Darül Küfür olarak isimlendirilen, kafirlerin hükmettiği, küfür hükümlerinin yürürlükte olduğu veya halkının bir kısmı Müslüman olsa da küfür hükümlerinin galip olduğu ülkelerdir. Şeyh Abdullah el-Ehtel el-Yemani şöyle der. Şirk ehlinin yönettiği ülkeye taşınan kimse, Küfür ve hükümlerinden razı olmasa da büyük günah işleyen bir fasıktır. Ancak bu hükümlerden razı olursa mürtet bir kafirdir. Ona mürtet hükümler uygulanır. Akıl sahibi olan düşünür ki, kafirlerin bulunmadığı İslam diyarından kafirler tarafından alınan ve küfürlerini isaret ettikleri, tağwütî küfür hükümlerini uyguladıkları bir ülkeye taşınan kimse ancak kalbi sapmış birisidir. Her hatanın başı olan dünya sevgisinden. Dinle alakası olmayan bütün dünya yıkıntılarından, tevhid elinin ihanete tenezzül etmesinden ve Allah dostlarının civarı yerine Allah düşmanlarının civarını seçmekten Allah-u Teala'ya sığınırız. Bu sözleri el Kettani de nakletmiş ve ikrar etmiştir. Şeyh Muhammed bin Ufayymin şöyle der. Bir müminin nefsi, küfür şiarlarının ilan edildiği, Allah ve Resulünün hükümlerinden başkasının uygulandığı bir kafir ülkesinde yaşamaktan, Bunları gözüyle gördüğü, kulağıyla işittiği halde nasıl hoşlanıp razı olabilir? Hatta bu ülkelerin vatandaşlığına geçip ailesine ve çocuklarını oraya götürmekle nasıl Müslümanların ülkesindeki gibi rahat olabilir? Bunda kendisi, ailesi ve çocuklar için dinler ve ahlaklar hakkında büyük bir tehlike vardır. İbn-i şöyle demiştir. İman bakımından kıt olan Yahudi ve Hristiyanlarla muaşereti çoğaltarak İslam'dan sıyrılan Müslümanlar gördük. Cevri bin Abdillah radiyallahu şöyle demiştir. Nebi sallallahu aleyhi ve bütün Müslümanlara nasihat etmek ve müşriklerden ayrılmak üzere biat etti. Bunu Ahmet ve Nesai, sahip İsnad'da rivayet ederler. Şahidin Hasan bir İsnad Ahmet bin Hambel rivayet etmiştir. Kafir Müslüman olup ülkesi küfür ülkesi ise diyelim Fransa'da, İngiltere'de, Almanya'da böyle bir yerde kişi Müslüman oldu. Veyahut da bu ahkamı yeni öğrendi. Orada dinini şiarlarını ishar edemiyorsa Hicrete gücü yetti takdirde Müslümanların ülkesine hicret etmesi ilim ehlinin icma ile farzdır. Merdi şöyle demiştir. Darül Harf ile dinini etmekten aciz kalanın hicret etmesinin vacip olduğunda kimse tartışmamıştır. Yani bu konuda icma vardır. Bu durumda olan bir kimsenin zaruret hali dışında o ülkede kalması caiz değildir. Allah Teala Nisa 97-98. ayetlerinde mealen şöyle buyurur. İman edip de hicret etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki ne işteydiniz? Onlar da biz bu ülkede dinin emirlerini uygulayamayan baskı altında yaşayan kimselerdik deyince melekler bu sefer şöyle dediler. Peki Allah'ın arz geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya. İşte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar i̇bn Abbas radıyallahu anhu bu e, ayetin tefsirinde ben ve annem e, burada mazur görülenler dendik diyor. Yani Mustazaf denilen kimseler dendik. Ama babası Abbas radıyallahu anhu mazur görülmedi. Niye? Çünkü onun e, ailesi üzerindeki hakim o. Onun hicret etme gibi bir imkanı vardı. Dolayısıyla ailesini de götürme imkanı vardı. Fakat i̇bn Abbas çocuktu. Hanımı da zaten kadın. E bunlar kendi başlarına hicret edemezlerdi. Onlar mazur, onların imkanı yok. Ama babası Bedir Harbi'ne müşrikler tarafından zorla çıkarıldı. Halbuki Abbas radıyallahu anh Müslüman olmuştu, imanını gizliyordu. Zorla çıkarılmıştı. Zorla çıkarılmasına rağmen esir edilmesi üzerine Allah Resulü aleyhisselatü vesselam ona kafir gibi bir diyet uyguladı. Fidye uyguladı yani, fidye karşılığı bıraktı. Hafız İbni Kesir bu ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Bu ayet kerimenin genel olarak dinini yaşama imkanı olmadığı ve hicrete gücü yettiği halde müşrikler arasında kalanlar akımdan az olmuştur. Bu kişi icma ile nefsine zulmetmiş, haramı işlemiş sayılır. Bu ayet-i kerimenin metni de onların kendilerine yazık ettiklerini ve haram işlediklerini bildirmektedir ki bu ayette Allah Teala Melekler hicreti terk suretiyle kendilerine yazık edenlerinin canlarını aldıkları zaman ne yapıyordunuz? Niçin hicreti terk ederek burada kaldınız deyince biz yeryüzünde zavallı kimselerdik. Yerde gitmeye ve memleketten çıkmaya güç getiremezdik diyecekler. Ebu'l-Mevahib erketten bu ayeti zikrettikten sonra şöyle der. Bu ayet insanın bir ülkede bazı sebeplerin gereği olarak ve dinin ikame edilmesinin engellerinden dolayı dinini ikame etme imkanı bulamadığı takdirde veya ülkesi dışında Allah'ın hakkını ikame edip ibadete devam edebileceğini bilirse hicretin kendisine vacip olacağının delilidir. Günümüzde e, saptırıcılardan birisi işte Avrupa'da işte oradakilerin İslam'a davet için oralara gidilip oralarda kalınabileceğine fetva verdi. E, Elbani'nin, İbn-i Hüseyin'in, Binbaz'ın yani dönemin e, bütün alimlerin, şey Muhbid dahil olmak üzere, bütün e, alimlerinin bunun haram olduğunu ifade etmelerine rağmen ki önceden de aktı bir icma var zaten Bu haram olduğu kesin bir şey Nasla ve icmayla sabit olmasına rağmen fetva verdi Birileri orada kaldılar halen kalmaya devam ediyorlar Halbuki bunlar kendileri de ilim sahibi değil İmanca yaşamayı kabul etmeyip kafirlerin hükümlerine kafir gibi yaşamaya razı olanlar var Böyle mürtetler de var yani. Mürtet olduğu için oralarda kalanlar da var. Eğer mürtet değilseniz, bu mürtetlerden değilseniz sizin adınız fazla aşağısı yok yani. Bir de istisnalar işte şu hicret etmeye gücü yetmemesi gibi istisnaları hariç tutuyoruz. Ama oraya oraya gidilmesini, kalınmasını caiz görenlere bu sözümüz. Bu devletler işte hicabı yasakladılar, fetva çıkardılar. İşte Elbani'nin fetvası var. Kadın yüzünü açabilir. Başka bir şey yapıyorlar, başka bir fetvayla ondan sırlıyorlar. O oluyor, bu oluyor. Yani sürekli dinden gidiyor bir şeyler. İmni Tehmiye Rahim olan şurada dediği gibi oluyor yani. İman bakımından kıt olan Yahudi Hristiyanlarla muaşereti, yani onlarla birlikte ileri alarak İslam'dan sıyrılan nice Müslümanlar gördük diyor. Durum onun dediği gibi yani. Giyimin gavurların giyimi gibi. Onlar ne giyiyorsa sen de onu giyiyorsun. Sakal bıraksan işte seni Müslüman zannedecekler diye korkundan sakal da bırakamıyorsun. İşte IŞİD'ci diyecekler veya e, El-Kaideci diyecekler korkusuyla e, sakal da terk ediyor. Yani İslam kendisinden tamamen sığırılıp gidiyor. Muhammed bin Usaim'in kendisine Müslüman olup İslam'dan hoşlanmayan ve Müslümanlarla harbeden ülkesinin halkıyla vatanını terk etmesinin zorluklardan dolayı beraber kalan kimsenin durumu sorulmuş şöyle cevap vermiştir bu kimsenin böyle bir ülkede kalması haramdır onun hicret etmesi gerekir eğer bunu yapamazsa Allah Teala'nın şu ayetindekini irtikap etmiş olur iman edip de hicret etmeyerek kendi öz zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken melekler onlara diyorlardı ki yani Nisa 97-99 ayetleri buna vacip olan eğer hicrete güç getirebiliyorsa İslam ülkesine hicret etmesidir. Ama İslam ve Müslümanlarla harp eden bir ülkeden sırf ilk vatanı olduğu için ayrılmamak haramdır. Orada kalması caiz değildir. Böyle bir ülkeden ve bidat diyarından hicret vaciptir. İmam Malik şöyle demiştir. Hiç kimsenin selefe söven bir de ikamet etmesi helal değildir. Mesela İran gibi bir yerde. Böyle bir yerde ikamet etmesi helal değildir. Haramların galip olduğu bir ülkeden de hicret etmek vaciptir. Zira helali talep etmek farzdır. Müslüman dininin tevhid, namaz gibi şerlerini ishar edebiliyor, İslam ahkamını öğrenebiliyor ve kadınlar tesettürüne riayet edebiliyorsa bu kimsenin Müslümanların diyarına hicreti kendisi hakkında müstahap olur. Önceki ülkesinde kalması da caizdir. Nitekim Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın bir bedevinin icret hakkında sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Muhakkak ki hicret çok zor bir iştir. Deven var mı? Adam evet dedi. Zekatını verdin mi? Evet dedi. Bunun üzerine şöyle buyurdu. Denizler ardından amel et. Zira Allah senin amelinden bir şey terk etmez. Bunu sahip-i isnatla bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yine elçiler hadisi de, burayı da radıyallahu Gelen bir rivayet de var buna şahit olan. Yine elçiler hadiste de buna şahittir. Yani uzak yerlerden geliyorlar, elçiler Allah Resulüne iman ediyorlar, geri dönüyorlar. Ama onların icrede etmelerini, şart koşmamasının sebebi tevhidi yaşayabilmeleri, dinlerin gereklerini yaşayabilmeleri, dinlerini öğrenebilmeleriydi. Kafirlerin baskısı bunların küfrü de yapmaları altında değil veya bidat unsurlarında da yapması altında değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendisine gelen Müslümanların elçilerine ve fetihten önce kavimlerine İslam'a haber verenlere hicret etmelerini emretmemiştir. Ebu Ubeyde böyle demiştir. Yine Abbas radıyallahu anh'ın Müslüman olduktan sonra da Mekke'de kalmaya devam ettiği rivayet edilmiştir. Sumame'nin Müslüman olduktan sonra ülkesine döndüğü sabit olmuştur. Eğer İslam'a davet gibi şer'i bir masraf varsa ilk beldesinde kalması müstahaptır. Yani keci ilim ehli olur ve dinini izhar edebilirse... Kafiri olan belde de İslam'a davet için kalabilir. İhtiyaç ve zaruret olmadan küfür ülkesine yolculuk yapmak haramdır. Yani bırakın yerleşmeyi, yolculuk yapmak dahi haramdır. Eğer o ülke kendisi için veya Müslümanların geneli için yolculuk yapmasında ihtiyaç varsa bu yolculuk üç şartla caiz olur. Birincisi, bu ülkelere giden kimse dininin meselelerini bilen, faydalı ve zararlı olan hususlar konusunda dirayetli birisi olmalıdır. İkincisi, din ve ahlak hususunda fitneden emin ve uzak olmalıdır. Üçüncüsü, dininin şiarlarını ishar etmeye gücü yeten biri olmalıdır. Kendisi için yolculuğun caiz olacağı ihtiyaçlar, allah Teala'ya Teala davet için yolculuk, ticaret amaçlı yolculuk, tedavi için yolculuk, o ülkelerdeki Müslüman hükümet elçileriyle Müslümanların ihtiyaçlarını görüşmek için yolculuk, sadece küfür ülkelerinde mevcut olup, Müslümanların da ihtiyacı olan ilmi öğrenmek için yolculuk. İbn-i kafirlerin ülkelerine yolculuğun kısımlarını ve yukarıda ikinci ve üçüncü şart olarak zikrettiğimiz şartları zikrettikten sonra şöyle demiştir. Beşinci kısım, öğrenim görmek için ikamet, ticaret ve tedavi için ikamet türündendir. Buna da ihtiyaç vardır. Lakin din ve ahlak bakımından daha tehlikelidir. Zira öğrenci mertebesini öğretmeninden daha aşağıda hisseder. Bundan dolayı onlara saygı doyar, görüşlerini, fikirlerini ve tutumlarını alabilir. Bu aynı çocuklar okula gönderme meselesinde de düşünmesi gereken bir meseledir. Mesele Tabi bu dünyalık ilim zaten. Bu sıkıntı yok değil. Dikkat edilmesi gereken şeyi söylüyoruz. Şimdi çocuklar okula gönderilmesine de böyle bugünkü okullarda öğretmenlerin çoğu fasık. hatta bazı din düşmanı. Çocuk bundan kendisini aşağı gördüğü için, yani öğrenci mertebesinde görüp ondan aşağı gördüğü için veya ona bir hayranlık duyup onu benimsemesi, sevgi beslemesi, onu taklit etmeye başlaması gibi riskler var. İşte öğrenimin meselesinde bunlar da zikrediyor. Bundan dolayı onlara saygı duyar. Görüşlerini, fikirlerini ve tutumlarını alabilir. Ancak Allah'ın korumayı dilediği az sayıda kimseler bu taklitten kurtulabilir. Sonra öğrenci, öğretmenine ihtiyaç duyunca kendisinde ona karşı sevgi hisseder ve ona üzerinde bulunduğu sapıklığa rağmen yağcılık yapar. Öğrenci, önleminde kendisine refakat edenlerden arkadaşlar edinir ve onlara sevgi besler, onlara yakınlaşır. Bu tehlikelerden dolayı öncekilerden daha fazla korunması gerekir. Bu meselede iki ana şart uygunluk şart koşulur. Birinci şart, öğrencinin yararlı ve zararlıyı ayırt edebilecek ve meselelerinin sonunu görebilecek akli melekeye sahip bir seviyede ve yaşta olması gerekir. Küçük yaşlı olan, küçük akıl sahiplerinin gönderilmesi dinleri ve ahlakları bakımından büyük tehlike arz eder. Sonra onlar geri döndüklerinde vakaya şahit olduğu üzere o kafirlerden aldıkları zehirleri üfleyerek ümmet için tehlikeli olurlar. Bu şekilde gönderilenlerin çoğu geri döndüklerinde dinlerinden ve ahlaklarından yüz çevrilmiş bir halde gelmişlerdir. Bilindiği ve şahit olduğu gibi onlarla beraber yaşamaları kendilerine zarar vermiştir. Bu gönderilenlerin misali ancak kurtlara takdim edilen kuzular gibidir. İkinci şart, öğrenci hak ile batılı ve batılı hak zannederek aldanmamak için veya kendisine kapalı gelip def etmekten aciz kalıp batıla uymaması için hakka benzeyen batılı birbirinden ayırt edebilecek seviyede şeriat bilgisine sahip olmalıdır. Üçüncü şart, öğrencinin küfür ve günahlardan korunabilecek kadar dinler olması gerekir. Dini zayıf olursa orada ancak Allah'ın dilediği kadar selamette kalabilir. Hücum eden kuvvetlere karşı dayanıklılığı zayıftır. Orada küfür ve günahların sebepleri kuvvetli ve çok tesirlidir. Eğer girebileceği bir mukavemet zayıflığı bulursa girer ve yapacağını yapar. Dördüncü şart, kendisi sebebiyle ikamet ettiği ve ihtiyaç duyduğu ilmi Müslümanların maslahatı için öğrenmeli. Ülkelerindeki okullarda bunun dengi bulunmuyor olmalıdır. Küfür ülkelerine seyahat veya buna benzer maksatlarla yolculuk etmekse haramdır. Zira önceki maddede zikredilen hadislerin ifadesi geneldir. Bu hadislerde küfür ülkelerine ikamet yasaklanıyor olsa da bir veya iki gün gibi az süre kalmak da bunun kapsamındadır. Çünkü bundan Müslümanın zaruret veya ihtiyaç olmadığı halde dinini ve ahlakını riske atması vardır. i̇bn Teymin şöyle der, Kafirlerin ülkelerine gitmek ancak üç şartla caiz olur. Kişinin şüpheleri defedecek ilme sahibi olması, kendisini haram şehvetlere düşmekten engelleyecek takva ve Allah korkusuna sahip olması bu yolculuk için ihtiyaç bulunmaz. Eğer bu şartlar tamamlanmazsa kafir ülkelerine yolculuk caiz olmaz. Zira bunda fitne veya fitne korkusu veya insan ve insan bu yolculukta pek çok mal harcayacağı için malın zayi edilmesi vardır. Ama eğer kendi ülkesinde bulunmayan tedavi ve ilim tahsili gibi bir ihtiyaç olursa, ve kendisine anlattığımız gibi ilim ve dindarlık varsa o zaman yolculuğa çıkmasına sakınca yoktur. Kafir ülkelerine seyahata gelince ailesini ve İslam şehrlerini koruyabileceği İslam ülkelerine seyahat imkanı varken buna gerek yoktur. Kafirlerle beraber ikamet etmek. Müslümanın akrabası veya arkadaşı bile olsa kafirlerle aynı yerde ikamet etmesi caiz değildir. Yine onların dilini öğrenmek. Ticaret veya başka bir dünyevi maslahat için onlarla beraber ikamet etmesi caiz değildir. Yani dil öğrenmek amacıyla orada ikamet etmesi veya ticaret amacıyla orada ikamet etmesi caiz değildir. Müslümanın sahibi olduğu köle, eli kitaptan olan eşi ve hizmetçisi istisna edilir. Yine anne babayla birlikte ikamet etmek de bu hükmün dışındadır. Zira dünyada onlara iyi davranmak emredilmiştir. Ebu ki Radiyalankevi bazı sahabeler anne babasıyla veya onlardan biriyle birlikte yani annesi müşrik iken ikamet etmişlerdir. Onunla ünsiyet etmek için veya eğlenmek için evini ziyaret etmek, bu sebeplerle ondan kendisini ziyaret etmesini istemekte de caiz değildir. Zira bu onlarla muhalattır, dostluktur. Kafirler ise bize düşmandırlar. Müslüman onların dini veya bedeni hakkında verecekleri zararlarından emin olamaz. Fakat akrabası veya komşu olmasından dolayı onu ziyaret ederse... Bunda sakınca yoktur. Müslümanın onun kalbini ısındırıp İslam'a davet etmek gibi şer'i bir ihtiyaçtan dolayı onun dinine veya bedenine zarar vermesinden emin olmaz halinde ihtiyacı kadar onu ziyaret etmesi veya ondan kendisini ziyaret etmesini istemesi de mübahtır. Yani komşunu Bunun delillerinden birisi Saad bin Muaz'ın Mekke'de Umeyyye bin Halefi ziyaret etmesi ve Umeyyye'nin de Medine'de Sad radıyallahu anh'ı ziyaret etmesidir. Bunu Bukhari rivayet eder. İbn-i şöyle der. Kafirlerin davetlerine icabet etmek vacip değil, müstahap, caiz veya mekruhtur. Bununla beraber şeriat koyucu genel bir emir vermiş ve Yahudinin davetine icabet etmiştir. Onları mutlaklık ve umumundan çıkaran delil bunda ikram ve sevgi bulunmamasıdır. Burada e, yani İbn-i Mühli'nin zikrettiği şeyde şöyle bir sıkıntı var. Bunu Ahmet bin Hambel bir Yahudi lafzıyla rivayet etmiştir. Bu münkerdir. Sadece müdellis bir ravi olan Katade'nin tedlis sigasıyla rivayet ettiği şaz ve münker bir lafızdır bu. Katade tahtis sigasını açıkladı rivayette. Hayyat Yani bir terzi davet etti Allah Resulü diyor Yani Diğer rivayete göre Allah Resulü bir Yahudi davet etti Yahudiye icabet etti şeklinde geliyor Fakat katade burada teddis yapmış Anane ile yaptığı rivayette bu Ama tahdis sigasını Zikrettiği rivayette ise bir hayyat Yani bir terzi davet etmiş Allah Resulü Allah Resulü de o terzin davetine icabet etmiştir Yani Yahudi'nin davetine icabet Konusunda bir delil değil bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin e, Yahudinin davetine icabet etmesine dair hadisi Enes radyallahu anh'tan rivayet etmiştir. Bir Yahudi Nebi aleyhisselatü vesselamı arpa ekmeği ve bozulmuş icca için davet etti. <gülüyor> Nebi aleyhisselatü vesselam da ona icabet etti şeklinde bu rivayet bahsettiğim rivayet. <gülüyor> Münkerdir bu. Ancak hadisin mahruz olan lafzında davette bulunan bir Yahudi değil bir hayyattır yani bir terzidir. Böylece Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudinin davetine icabet ettiği sabit olmamıştır. Ama e, sabit olan rivayette bu yemek için icabet etmesi değil de, işte komşusu bir çocuk Yahudi çocuğu ölmek üzereyken oraya gidiyor, ona kelime-i şehadeti telkin ediyor. Müslüman olmasını telkin ediyor. Çocuk da babasına bakıyor. Babası e, onaylayınca o da Müslüman oluyor. Ölmeden önce Müslüman oluyor. Onu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek Allah Resulü Aleyhisselam geri dönüyor. Yani bu sabit. Yani demek ki İslam'a tebliğ için için, davet için e, böyle bir ziyaret caizdir. Zimmi olan Yahudi Aerist'ten. Allah izniyse Müslümanlar bırakıp müşriklere yardım edenler münafıklara benzer. Başlığıyla bir sonraki derste devam edeceğiz. Subhaneke Allahumme ve bihamdik ve eşhedü en la ilah illallah tevhidike ve eşhedü ve estağfiruke ve